Çok muhterem kardeşlerimiz. Hafız kardeşimizin okuduğu Furkan surenin son ayetinde Cenab-ı Hak bize bir dua talim ediyor. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina Öyle bir Cenab-ı Hak'tan öyle bir zürriyet ve öyle bir nesil Cenab-ı Hak'tan istiyoruz ki o duamızda kurrete a'yunin gözümüzün nuru olacak bir nesil. Demek ki burada Evlenirken bazı şeyleri dikkat etme ve bir, bir küfü ve bir, bir denklik olması. Çünkü toplumun en küçük ünitesi ailedir. Ve aile yapısından çıkan bir nesille toplum teşekkül eder. Cenab-ı Hak oraya dikkati çekiyor, düzgün bir aile kurabilmek. Öyle bir aile kurabilmek kur reta üne. Demek ki anne babaya çok iş düşüyor. Ve öyle bir nesil yetiştirmek icap ediyor ki, o nesil-i kurret gözümüzün nuru olacak bir nesil. Bizim arkamızdan bize bir sadaka-i cariye olacak, bir rahmet olacak bir nesil. Yani bir rahmet, bir bereket nesli. Dinimize, imanımıza, vatanımıza, milletimize, her şeyimize sahip olacak güzel bir nesil yetiştirme. Ailede, ailenin huzurlu olması için, anne babanın huzurlu olması lazım, evlatlar da huzurlu bir ortamda yetişir. Onun için anne-babalara evlat yetiştirme çok mühim bir ibadet. Anne ümmül medrese denir. Yani anne bir mekteptir, ailenin bir mektebidir. İlk feyzi çocuklar anneden alır. Baba daha ziyade dış hayattadır. Annelerin yetiştirilmesi çok mühim. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu billahse bu kız çocuklarının manevi eğitimi üzerinde çok durmuş. Hatta iki kızını yetiştiren Allah yolunda cennette iki parmağını yan yana gete cennete beraberiz buyurmuştur. Tabi o yetişen nesilden de toplumda bir hayır görür. Tarih de buna şahittir. Mazideki bizim bütün tarihimiz annelerin eseridir. Onun için kız yavrularımıza ve erkek yavrularımıza onlar çok ehlmet vermemiz icap eder. Ve bizim için çok mühimdir. Cenab-ı Hak bir ayette fitnedir buyuruyor. Eğer yanlış onu ihmal ederse, yanlış yerlerde yetişirlerse, eğer onlar düzgün yerlerde, düzgün telkinat altında maneviyat için yetişirlerse, bizim için zinet oluyor. Ahirette de bizim için bir sadaka-i cari olmuş oluyor. Onun için en çok ihtimamla duracağımız evlatlarımız olmuş oluyor. İyi, güzel bir nesil yetiştirme.